Kardeşlerim, muazzez müminler, dünyanın farklı köşelerine, farklı noktalarına seyahatler yapın. Oralarda insanlardan zaman zaman istimai alanda, iktisadi anlamda krizler var. Bu tür ifadeler duyacaksınız. Sıkıntılarını dile getirecekler, onları izah edecekler. Evet dünyada kriz var. Ama bütün bu krizlerden daha derin olanı, daha esaslı olanı ve bütün krizlerin anasını esasını teşkil eden bir kriz var ki o da iman krizidir, ahlak krizidir. Bu insanlık 150 yıl önce Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yörüngesinden çıktı. Onun ufkundan ayrıldı. Onunla neyi kaybettiyse onu bulunca krizden kurtulacak. Allah Resulü Aleyhisselam'la dünya imanını kaybetti, teslimiyetini yitirdi. Ahlakını kaybetti dünya. Bakın şu dünyaya. Bir tarafta insanlar var. Tıksırıncaya kadar yiyenler var. Yürüyemeyenler var çok yediklerinden dolayı hastalık dışında. Zevk için, sefa için yiyenler var. Öte tarafta çöplüklerden ekmek toplayanlar var eğer dünyanın bir tarafı gülüyor, bir tarafı ağlıyorsa eğer dünyanın bir tarafında zevkü sefa var eğer dünyanın bir tarafı doysun diye öteki tarafı sömürülüyorsa o zaman o dünyada iman krizi var, ahlak krizi var eğer dünyada sokaklarda, dünyanın başkentlerinde on binler, yüz binler aileyi yıkmak için, parçalamak için yürüyorlarsa o dünyada iman krizi var, ahlak krizi var o krizi de sadece Hz. Muhammed çözer sallallahu aleyhi ve sellem. O krizi Kur'an-ı Kerim çözer. Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileri çözer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde yine dünyada kriz vardı. Yine açılar vardı. Yine sefiller vardı. Ama neden açılar var dünyada? Kur'an'ın sahibi وَمَا مِنْ دَابَّتٍ fil الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ Yerin altındaki hayvanlar, semada uçan kuşlar, denizde balıklar, insanlar tamamı bütün mahlukat Hepsinin rızkını Allah Azze ve Celle tekaffül ettiyse O halde yeryüzünde iktisadi kriz olmayacak Peki varsa ya Rabbi orada dünyayı idare edenler, dünyayı yönetenler Onların kalbinde iman krizi, ahlak krizi olduğundan dolayı Diyorlar ki, bir kişiye tam dokuz pul. Dokuz kişiye bir pul. Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa. Dünyayı yöneten katiller var. Zalimler var. Afrika'yı, az sayı sömürenler. Yetim yavruların sofralarından ekmeği alanlar. Dünyaya dönüp, utanmadan, sıkılmadan, hakkaniyetten, adaletten bahsedenler var. Bunun için mazlumları, hakikatten alıkoyma adına toplantılar yapan küresel katiller var. Kur'an-ı Hakim bize gösteriyor, mütefekkirler gösteriyor. Oraya işaret ediyorlar, işte dünya diyor Büyük Doğu mimarı. Dokuz tane adam, orada bir tane pula mahkumlar ve bir adam. Onun elinde tam dokuz tane pul, eğer kurt kuzular idare etmiş olsaydı yeryüzünde, bu derece bir gelir dağılımında adaletsiz görmeyecektiniz. Efendimiz Aleyhisselam geldiğinde de dünya böyleydi. Ama buyurdular ki وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقُّ الْلِسَائِلِ mahrum. Mallarınızda ey zenginler, o mazlumların hakkı var, sahillerin hakkı var, istemekten utanan, sıkılan o biçarelerin hakkı var, vereceksiniz, vermek zorundasınız. Cafer radıyallahu an soruyor Necaşi, Peygamber aleyhisselam, onu tanıdıktan sonra dünyanızda neler değişti? Hz. Cafer buyuruyor ki, يَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّ الدَّائِفِ Güçlü olanlar gider, zayıfların, yetimlerin, hamisi olmayanların sofralarından ekmekleri alırdı. Ama şimdi o adamlar Mekke sokaklarında hammallık yapıyorlar sadaka parası biriktirip mazlumlara yardım yapabilmek için dünyayı iman krizinden ahlak krizinden ona bağlı olarak iktisadi, içtimai, siyasi bütün krizlerden Hazreti Muhammed nasıl çıkardıysa sallallahu aleyhi ve sellem yine dünyaya adaleti o getirecek geçen asırda kardeşlerim iki büyük dünya savaşı vardı iki kutup vardı dünyada onlar savaştılar, yüzbinler, milyonlarca insan öldü. Peki neden savaştılar? İki dünya savaşı neden oldu bu toprakların üzerinde, yeryüzünde? Neden bu kadar kan döküldü? Bir taraf hakkı, bir taraf... Batılı, bir taraf hayrı, bir taraf şerri mi temsil ediyordu? Hayır, iki tarafta şerri temsil ediyordu. Neden savaştılar o halde? Biri diyordu ki, ben daha fazla sömüreyim dünyayı. Öteki diyordu ki, hayır ben daha fazla sömürmeliyim. Onlar yeryüzünü daha fazla sömürmek için savaştılar. Ama Hz. Muhammed Aleyhisselam, öğrencilerini gönderirken onlara buyurdular ki, خُذْ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتَصَدَّقْ ila fukaraihim, Zenginlerden alacaksınız, fukaraya vereceksiniz. Gittiğiniz şehirlerde mazlumların, yetimlerin, bir çare olan insanların yüzleri gülecek, dünyaya adaleti, merhameti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem getirdi. İngilizler geçen asırda, ''Üzerinde güneş batmayan bir imparatorluk kurmuşlardı. Peki neden Asya'yı işgal ettiler? Neden Afrika'ya gittiler? Oradaki yetim çocukları sevindirmek için mi? ''Dul kadınlara barınaklar, evler yapabilmek için mi gittiler? Hayır, sömürmek için gittiler. Sofralarından ekmeği almak için gittiler.'' Onun için Kur'an Hakim, Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam müdahale edin dünyaya. El koyun, bütün mazlumlar adına el koyun, ezilenler, insanlar adına el koyun. Okullarınızdan ebubekirler Bekirler, Ömerler, Aliler, Osmanlar, radıyallahu Anhum onlar yetişsin. Onlarla durun durun deyin biz geliyoruz. Bütün mazlumların gözündeki yaşı silmeye geliyoruz. Biz Hz. Muhammed'in ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem, karıncayı incitmeyenler geliyor şimdi. Yeryüzünde Allah'ın rızasını yetimin sofrasına bıraktığı ekmekte arayanlar geliyor deyin. Çünkü Allah bu arzı sana emanet etti. Ve sema'a rafa'aha ve mizan. Allah mizanı koydu. Sonra halife oldun. O mizanı sana emanet etti. Ahlak davası diyeceksin. İman davası diyeceksin. İnne aradna'l emanete ala's semawati vel ardı vel cibal fa abayna enhamena ve minha insan. Dağlar yüklenemedi emaneti yerler, semalar yüklenemediler. Taşıyamayız ya Rabbi dediler. Ama sen yüklendin. Emaneti yüklendin. Hazreti Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki emanet namaz, emanet namusun, emanet gözlerin emanet kulakların emanet elin, emanet senin lisanın buyuruyor Hz. Muhammed Aleyhisselam Allah seni yeryüzünde halife kıldı kardeşim sen o lisanla bütün mazlumların hukukunu koruyabilmek için Allah'ın sana emanet ettiği mizanla meydan yerinde bundan sonra mazlumları ezemeyeceksin diye çıkabiliyor musun? İnne bu vahide bölemeyeceksiniz. Parçalayamayacaksınız ey katiller. Muhammed'in ümmetini Türkler, Kürtler diye karşı karşıya getiremeyeceksiniz. Ey Marksist dinsizler diyebiliyor musun? Senin vazifen Namaz kılmak ama namazın değerini burada alacaksın sokaklara, cemiyete, cemiyetin bütün hücrelerine bütün noktalarına taşıma vazifesini sana Hz. Muhammed verdi sallallahu aleyhi ve sellem lisan emanet buyurdu Allah emaneti soracak göz emanet buyurdu ayaklar emanet buyurdu Allah Resulü aleyhisselam sen eğer yatağa girdiğin zaman yedi saat Sekiz saat Allah'ın sana verdiği emaneti, yatağa mahkum ediyorsan, sokak yanarken, alim İslam yanarken, sen bütün bu sorunlardan, bütün bu sıkıntılardan, kopuk, bir kenarda, bir köşede bedenin keyfine bakıyorsan, Hz. Muhammed buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, Allah soracak azizim, soracak verdiklerini, kalktılar onlar yataklarından. Ömer bin Abdülaziz'ler kalktı, onlardan sonra gelenler kalktı, Kordalar koymuşlardı, Efendimiz Aleyhisselam'ı anlamaya engeller vardı, kaldırdı Ömer bin Abdülaziz, valiler bildiri yayınladılar, Olmaz dediler. Vergileri bu kadar kaldırırsan bu devleti idare edemezsin. Eğer insanlar Müslüman olsun diye cizeyi haracı onlardan azaltırsan o zaman bu devleti idare edemezsin. Buyurdu ki Allah Resulü'nün öğrencisi, اِنَّ اللّٰهَ بَعْثَ hadiyan, هَاد۪يًا وَلَمْ يَبْعَثُوا جَاب۪يًا Allah Muhammed Aleyhisselam'ı insanlara cennetin yolunu göstersin diye gönderdi. Peygamber Aleyhisselam vergi memuru değildi ki, açın yolları sonuna kadar. En zengin devleti kurdular. Adalet, iman kriziyle gelir. Eğer iman krizini çözerseniz, ahlak krizini çözerseniz, iktisadi, içtimai krizi de çözersiniz. Anadolu'da bir kaos vardı. Osman Gazi geldi, Müslümanlara kılıç çekmem dedi, küfarın üzerine gitti, Anadolu beylikler birbirini yiyorlardı ki, Kosova'dan, Mohaç'tan, Osman Gazi'nin çocuklarının tekbir sesleri geldi, Allahu Ekber, Allah yollarını açmıştı. gidiyordu onlar artık, kimse onların önünde duramayacaktı, kimse onlara engel olamayacaktı, Allah zor zamanlarda verir hükümleri. Her zaman verir ama fetih kararlarını zor zamanlarda verir. İnna fetahnaleke fethen mubiin. Hudeybiye'den dönerken sahabenin gözlerinde yaş vardı. Neden yollarımızı açmadılar? Neden? Kabe-i etrafında tavaf etmemize müsaade etmediler. Allah onlara üzerlerinde ihram olan 1400 sahabiye işte o zaman Mekke'yi gösteriyordu. Şimdi dönüyorsunuz, şimdi gözünüzde yaş var ama Allah size önce Mekke'yi sonra bütün bir dünyayı verecek. Sizin yolunuzdan, sizin ardınızdan gelenlere verecek Fatih Sultanlar, Ahlak krizini, iman krizini çözdüler. Ardından içtimai, iktisadi krizler de çözüldü. Dünyanın en adil, en büyük devletini kurdular. Kardeşlerim, İslam bizden vazife bekliyor. Sahabe gibi olun diyor. Meydan yerine çıkın. Onların üzerlerinde yamalı cübbeleri vardı. Ayaklarında yamalı şarıkları vardı. Ama dünyanın en güçlü devletlerin saraylarına girdiler. İran'da Allahu Ekber dediler. Ebu Ayyub el Hazretleri ile İstanbul'a kadar geldiler. Mısır'a gittiler. Dünyanın yarısına Allah ve Resul buyruğunu taşıdılar. O halde bizler... İçimizdeki bu ben krizini çözebilirsek, ferdiyetçilik krizini çözebilirsek sadece kendimiz için çalışmak, evimiz için, hanımız için, ailemiz için çalışma, O krizleri çözebilirsek, büyük fotoğrafa bakabilirsek işte o zaman göreceksiniz Allah bizim yolumuzu da açacak. Hadiseyi şöyle düşünün. Dev bir ev, dev bir bina. Onun işine girdiniz. Orada büyük bir pano var. Panoda bir düğme. O düğmeye basınca bütün lambalar yanacak. Peki siz giriyorsunuz saatlerce. Dev panoda o lambalara nur getirecek düğmeyi arıyorsunuz. Peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şu kadar filozof, şu kadar düşünür var. Onlar geldiler. Nur diye düğmelere bastılar. insanlığın hayatını kararttılar. Kapitalizmle kararttılar. ile kararttılar. Allah Resulü geldiğinde yine düğmelere basıyorlardı. Evlere acı, evlere hüzün, evlere gözyaşı geliyordu. Çocukların dünyasına yetimlik düşüyordu. Hazreti Muhammed basılar düğmeye. Allahu nurus semawati vel ard. Allah yer ve göklerin nurudur buyurdu Kur'an. Hazreti Muhammed aleyhisselamla nuru geldi. Sonra Ebu Bekir'e gösterdi. Sen basacaksın dedi. Ömer o düğmeye bastı. Şimdi dünya senden. Allah Resulü aleyhisselamın ruhaniyeti senden. Ebu Bekir olmayı bekliyor. Ömer olmayı bekliyor. Ümmet, ıkçılık hastalığına mahkum olduğu bir zamanda, tağutların, zalimlerin ardına mahkum olduğu bir an. Gel Ömer ol düğmeye bas. yansın bütün lambalar zulmet yok olsun bütün şehirlere bütün bir dünyaya Allahu nuru semavati vel ard Allah'ın nuru gelsin kardeşim nasıl olacak yeniden nasıl olacak? Kur'an-ı Hakim bize O'nun yolunu, O'nun menhecin tayin ediyor, işte burası diyor, buradan gideceksiniz. اُذُنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ بِاَنَّهُ مُظُلِمُوا Onlar mazlumdular, eziyorlardı onları, sonra onları sürdüler, sonra onlar muhacir oldular, ayrıldılar dünyalarından. Tıpkı şimdi Doğu Türkistan'daki Müslümanların muhacir olduğu gibi, Arakan'ın muhacir olduğu gibi, Suriye'nin muhacir olduğu gibi muhacir olmuştu. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti Mekke'de duramıyorlardı. Allahu Ekber yasaktı. iki defa Habeşistan'a gittiler, sonra Medine'ye gittiler. kuran Hakim eğer durursanız, eğer istikamet halinizde kalırsanız, Ellediğine uhrucumin <gülüyor> Dihim bir gayr hakkın İlla en Yakuluulu Rabbn Allah Rabbibbmiz Allah dedi diye Allah Resul Aleyhisselam'ın ümmetini çıkardılar mekkeden üçüncü ayet geliyor, ha suresinde. Elledi ne immekenahum fil arzı, akamü salate ve atu zekate. ki Kur'an Hakim. Eğer siz bütün bu hicretten, bütün bu zulümlerden, bütün bu ihanetlerden sonra. Allah Resulü'nün yolundan ayrılmazsanız, Ashab-ı Kiram efendilerimize şeytan geliyor, diyordu ki artık bu yolun sonu yok, bırakın Muhammed'i, ardından gitmeyin, işte orada acı var, işte sonra ızdırap var. İş işte sonra da çileler var diyordu. Ama onlar ellediğine قال لهم الناس inen nase kat cemau lekum fehşevhum fezadhum iman. Ve qalu hasbunallahu ve ni'mel vekil. İmanları Everest dağı gibi muhteşem bir hal aldı. Allah yeter dediler bize. Allah yeter. Onun kuvveti, onun kudretiyle eğer giderseniz اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَنَّاهُمْ fil الْاَرْضِ Allah size yeryüzünde iktidar verecek. Allah yeryüzünün idaresini yeniden size verecek. اَقَامُ السَّلَاةَ وَاَتَوُزَّكَا Siz yeryüzünde namazı ikame edeceksiniz. Zenginlerden alacak, fakirlere dağıtacaksınız. Ömer gibi olursak, Ebu Bekir gibi olursak, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda kalırsak, Allah Azze ve Celle yeniden yolumuzu açacak. Yeniden İslam, yeniden nur, yeniden hak gelecek dünyaya. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh, onun gibi olmak, onun gibi ermek, onun gibi yücelmek. Allah Resulü aleyhisselama gelir Ömer radıyallahu anh, buyurur ki ya Resulallah, Tevrat okusam, Tevrat'tan bazı ifadeleri yazsam, Allah Resulü aleyhisselam döner Ömer'e buyurur ki, levkane Musa مُوسَا حَيَّنْ مَا İlla İttibai Eğer Musa hayatta olsaydı O büyük peygamber Musa Aleyhisselam Yaşamış olsaydı Ömer Musa da bana Musa da Kur'an'a Musa da sünnetime bağlanacaktı Ömer Nasıl bana gelip Ömer Tevrat'ı alabilir miyim Tevrat'tan bazı ifadeleri yazabilir miyim Ömer Nasıl bana böyle bir teklifle gelirsin Allah Resulü konuştular gözleriyle, kulaklarıyla, bütün hasseleriyle Hazreti Muhammed'i dinlediler sallallahu aleyhi ve sellem Ömer oldular, Ömer olmanın yolunu gösteriyor bize bütün yollar Ömer olun diyor ve sonra göreceksiniz dev olacaksınız, hakkı, adaleti, nuru bütün dünyaya yayan abideler olacaksınız İbni Kesir bidâyesinden naklediyor Hazret Ömer radıyallahu an. Allah Resulünün yolunda bütün krizleri, İslami, siyasi, iktisadi krizleri çözüyor. Şam İslam'ın Şam'a geliyor Ömer radıyallahu Efendimiz. Atından iniyor. Önde bir nehir var, nehir geçecek. Eline ayakkabılarını alıyor. Ayakkabıları elinde. Devlet Başkanı, İran'ın, Mısır'ın Devlet Başkanı Ömer radıyallahu anh, Ebu Ubeyde radıyallahu an efendimiz, Hz. Ömer'in elinde ayakkabılar görünce diyor ki, لَكَ الصَّنَاتَ سُنْعًا عَظِيمًا عَنْدَ اَهْلِ الْاَرْضِ Ya Ömer sen... Buranın insanları katında acayip bir şey yaptın. Bunlar valiler bilirlerdi. İnsanlar yanlarına yaklaşamazdı. Şimdi dünyanın en büyük devlet başkanı nehri karşıya geçerken ayakkabılarını eline aldı. O ayakkabılarla karşıya geçiyor. Neden böyle yaptın? Protokol kurallarını neden ayaklar altına aldın deyince Ömer radıyallahu an, Ebu Ubeyde'nin göğsüne vurur ve sonra buyurur ki İnnekum azallan nas ve ahkara nas ve aqallan nas siz yeryüzünün en zelil, en hakir, en az insanlarıydınız. Azzakumullah bil İslam. Allah sizi İslam'la yüceltti. Eğer şerefi başka yerlerde ararsanız Allah yeniden sizi zelil yapar. Şimdi biz şerefi giydiğimiz ayakkabılarda, üzerimizdeki kıyafetlerde mi Yoksa Hz. Muhammed Aleyhisselam'a aidiyette, ona ümmet olmadan mı arayacak? İşte bu ümmet, bir buçuk asırdır farklı yerlerde aidiyet arıyor. Ayakkabısında, renginde, atasında, babasında, ırkında, dilinde, soyunda vesairesinde. izzet arayanlar zelil bir halde. Ömer olalım. Allah Resulü'nün yoluna Lebbeyk diyelim Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a Bütün varlık Bütün mevcudiyetimizle ittiba edelim Lambayı Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam Allahu nurus semavati vel ard Yeryüzünü aydınlatacak O büyük kandili nasıl yaktıysa Allah'ın nuruyla Ömer olalım, nur getirelim Ebu Bekir gibi olalım, onlar gibi yaşayalım Radıyallahu anhum nur getirelim çünkü yeryüzü insanlığı iman ve ahlak krizinden kurtulunca işte o zaman açlık, iktisat, siyaset, içtimaiyat bütün krizlerden o zaman kurtulacak. Yeryüzü krize Hz. Muhammed Aleyhisselam'dan uzaklaşınca girmişti. O zaman mahkum olmuştu. Onu kaybetti, krize mahkum olduk. Karanlığa düştük. Allah Resulüyle, imanla, ahlakla, büyük krizden çıkmak için insanlık, ümmet sizi bekliyor.